düşünceyi e, belli bir e, kodifikasyona tabi tutuyor. Belli bir e, bir anlamda biraz estetik bir boyutta kullanırsak devrimi dramaturjisini yapıyor. Onun fikrinin bir parçası bu. Ve sanırım Jacques Rancière de e, katılacaktır buna çünkü kendisi de değil de bir anlatının Aristo'cu kurallardan yola çıkarak bir takım eylemleri nasıl eklemlendirdiğini ve bunun altında da bir nedenselliği ima ettiyerek bunu yaptığını ortaya koyuyor. Siz de zaten konuştu. Sorunuzu sorarken buna değindiniz. Bu tabii bizim ortak felsefi bagajımızın bir parçası. Bu nedensellik de aslında tersine de çevrilebilir bir şey, bir şey şaşırtıcı olarak. Tamamen hangi zamansal zincirde altında yattığına bağlı bu biraz. Yani bir yandan betimlemeyi de yarıyor. Ee, nedenlerin tarihte eklemlenmesini nitelendiriyor. İşte sınıf mücadelesini doğuran nedenler, sınıf mücadelesinin kendisini işleyişinin de başka bir takım eylemlere, zekâ devrimci eylemlere neden oluşması vesaire. Ama bir yandan da bu e, bir takım e, amaçlar, hedefler, perspektifleri de e, tayin etmeye yarıyor ve onlar da slogan haline e, dönüşüyor ve özellikle de bir teleoloji bir tarih felsefesi perspektifinde yerine oturuyor. Tabii şimdi manifestonun çok ilginç bir ve çok bir açıdan da tuhaf bir metindir başlamak zaman siz de değindiniz buna. Manifestonun kendine özgü özelliği şu. Bu aslında bir bakıma e, geleneksel olarak e, bir yandan kuran bir yandan e, eylem derken bu ikisi arasında yer değiştirici. Marx'ın kelimelerini kullanacak olursak yorum ve dönüşüm. Çünkü manifesto tabii ki bir yorum başka bir şey değil bir yorum her şeyden önce e, dünya tarihine ait bir yorum ve bu dünya tarih içinde kapitalistlerin, proleterlerin e, ve sonuçta komünistlerin nasıl bir yer aldığına dair bir e, yorum ama aynı zamanda veya öte yandan başkalarıyla beraber ya da daha da ötesinde hatta bu metin aslında kolektif pratiğe de dönüştü ve bir takım bunların iyi mi kötü olduğu konusunda çabuk karar vermeyeyim siz dediniz ki her şeyi çuvalladığı sırayla dediniz ama her şeyin her zaman çuvalladığına bilmeden önce bir takım etkiler oldu mu olmadı mı bu soruyu sormamız lazım bir takım etkiler olduğu çok kesin ve bu etkilerde e, nitekim e, yazıların dolaş, dolaşıma girmesini sağladı. Bunların sahiplenmesine yol açtı. Manifestoyu okuyan parti okulunda bunları eğitildiği için ki ben de o çalışma yaptım benim ee, dönemde. Ben de bu hocalığını yaptım. Ya da gizli gizli okuyanlar oldu manifestoyu. Onları da unutmamak lazım. Bazıları gizli gizli okumak zorundaydı. E, her okuyan aynı sonuçları çıkartmadı bunu okurken. Çünkü aynı koşullarda okumuyorlardı dolayısıyla birinci üzerinde düşmemiz gereken nesne var birinci bir sormamız gereken ilk soru var O da, bir de bu çok acil bir şey bu soruyu sormak çünkü bu aslında e, bizim e, ihtiyaç duyduğumuz bir düşüncedir bu son 200 yılın tarihi üzerine soracağımız soru sınıf mücadelesi neydi bu sadece bir e, kötü anlamıyla bir kurgu muydu yoksa e, fiili e, yani işlevsel bir kurgu muydu üret, üretken bir kurgu muydu ne tür bir e, teması var gerçekliklerle e, bunlar düşleri de içeriyor tabi e, ve bunun etkileri neler oldu şimdi bana öyle geliyor ki tabii elimizde rakamların olması lazım e, yani yani e, işte, Kur'an-ı Kerim'in, İncil'in, Komünist Manifesto'nun kaç kişiler okunduğuna ait kıyaslamalı rakamlar lazım. Tabi bunu bir dini metin olarak ilan etmemek lazım koşa koşa. Bu, tabi öyle bir boyut da var aynı mesele ama şimdi bu ilk nokta bu. İkincisi ufuktaki gelen soruda şu acaba Komünist Manifesto Komünist Partisi'nin manifestosunun hala bir geleceği var mı? Yani hala <gülüyor> bu tarz bir işlevi var mı? Ee, i̇şlevi olacak mı? Tamamen farklı biçimlerde de olsa ve başka e, tür etkiler de e, yapacaktır. Şimdi e, işte İncil'le, Kur'an'la e, Tevrat'ta kıyasladığımız zaman tabii ki evet diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Niye? Çünkü büyük dini metinler ...önünde çok daha uzun bir ömür var. Ama eğer bu dinin... ...aslında gerçek alanda bir din olmadığını... ...düşünecek olursak... E, ...tabii... E, ...layık din de dendi oldu ama ıskaladı o zaman... ...çuvalladı o zaman dememiz lazım. Ama o zaman hayır cevabı vermemiz gerekir. Bense tabi az önce... E, ...Komünist Manifesto'nun... ...yeniden edebi metin haline... ...dönüştüğünü söylerken... ...ki aslında başından beri oydu bence... Ama bugün bunu çok daha net görüyoruz. Belki de sanki e, bu metin için bir gelecek ilan etmiş gibi oldum. Ama minör bir gelecek e, diyesimiz var aslında. <gülüyor> e, sırf e, edebiyat tarihleri ama yani e, iddiaları açısından baktığımız zaman e, onun o zamanki iddiaları sabak zaman minör bir geleceği olacak diyebiliriz. Daha fazlasını söylemek istemiyorum şu an ama bu tabi onun değerini gözümden e, düşürmek için söylemiyorum bunu aslında. Bu bir şey eklemek için. E, bütün bunların hala bitmediği düşüncesine bir destek olmak için söylüyorum. Ama tabi bambaşka bir şekilde e, işleyecek bundan sonra. E, tabi saatlerce konuşabiliriz bu konuda ama. E, şunu e, söylemek isterim. Jacques'tan bir e, kavram çalacağım burada istediğini söyleyecektir belki bu konuda ama burada manifesto, komünist manifesto gibi bir metnin kurumsal e, kullanımı onu e, temel olarak monolojik bir metne dönüştü, bak e, bahtinci anlamda yani lineer bir metne dönüştürdü, e, usu bunun tek bir boyutu olan bir metne dönüştürdü e, ve baştan e, sona işte eskiden beri. Sırf mücadeleleri vardı. içeriği buydu. Neden doğru? İşte en iyi tarihi anlamanın e ve siyaseti inşa etmenin en iyi biçimi budur diyor. Ve sonuçta bir sloganla bitiyor. E ve bu da az şey değil. Şimdi benim demin söylediğim şey, her şeyi üçüncü bölümden alalım. Kimsenin asla okumadığı bölümden alalım. Buradaki boşluğu saptayalım. Bu e bölümdeki boşluğu saptayalım ve, e ve derhal aslında metnin gerisinde bu boşluğa tekabül edeni yeniden yerleştirelim. O zaman da bu şöyle anlayabilir. Bir dialogizmin, bir monolojizme ikame etmek anlamda gelir. Yani Komünist Manifestoda birden fazla ses olduğunu ima etmiş olursunuz. Tabii hakim bir ses var muhakkak ama Komünist Manifestodaki geriye sen baktığımız zaman aslında seslerin çoğulluğu. Marx'ın kullandığı ses var, Marx'ın sahiplendiği ses var, belki de nötralize ettiği belli biçimde ses var ama bir yandan da e, onları yerine koymadığını zannettiği bir ses var ki onların arasında da özünde, sonunda baktığımız zaman paradoksal bir şekilde kendi kendini yeniden konumlandırıyor. Ve bu da aslında e, bizim e, ortak büyük ustamız Serin e, bu tür sorularda en iyi ve en kötüsünü söylemiş e, ustamızın düşüncesine de yabancı değil bu. Çünkü onun sabit fikirlerinden biri şuydu, e, Kuram'ın söylemi ne içeridedir ne dışarıda tam da kıyıdadır yani o anlamda eee içeriden de işler. Ama e, ben burada Jack'tan bir kavram mı almak istiyorum. Bir adım daha atmak lazım bence. Bir adım daha ileriye gitmek lazım ve sadece monolojizmden diyalojiğe geçmekle yetinmemek lazım. Bunun içine disensus ya da anlaşmazlığı da devreye Sokmak lazım Şöyle bir bahse girebilirim belki Komünist manifestasyonu Gelecekteki etkinliği Aslında Tamamen onu kendiyle itilaf haline getirebilip getirebilmeme yeteneğimize bağlıdır. Dolayısıyla onu aynı zamanda bütün diğer ihtilafsallık sorunlarıyla ilişmek geçirmektir ve içinde bulunduğumuz bütün politik bağlantıya koymaktır. Ve buna bir örnek verecek olursak aslında sizin değindiğiniz noktadan yola çıkmak lazım o da işte militecilerle, geçmenlerle çok bağlantılı bir konu, grevlerle iş Gudür'deki işçilere yönelik baskıyla üzerinden çok düşünüyorum mesela Fransa gibi bir ülkede bugün çok e, siyasi, benim siyasi gelenimden gelen, kendine bir zamanlar komünist yani siyasi gelenekten, ben de hala ismi veriyorum, gelen insanların için çok ciddi bir sorun şu buradaki çok Devasa bir çelişki var. Bunda nasıl baş edeceğiz? Çünkü iki perspektif var. İki talep var. Marksın manifestonun sonunda ilan ettiği iki perspektif var. Ve bunları bütün bu akıl yürütmesinin ve söyleminin tarihi bakışın sonunda zorunlu olarak ve kaçınılmaz olarak bir araya geleceklerini söylediği bu iki hedef. Bir yandan enternasyonelizm var. Tabi entelasyonist davanın e, en mükemmeli göçmenlerin davasıdır demek çok kolay olur. Kestirme olur. Onlarla danışma komitesi ama tabii muhakkak onun önemli boyutlarından biri olduğu kesin o? temel boyutlarından biri olduğu kesin ama öte yandan işçilerin kapitalist ömürüğe karşı mücadelesi var. Ki bu genellikle aslında mülkiyet sistemine karşı bir mücadele ki Marx için de bu mülkiyet sistemi işin kilit noktası. Çünkü istesek de istemesek de Fransa gibi bir ülkede bugün söylemedik, söylemeyeceğim şeyleri bana söylemiş hale getirmeyin beni lütfen. Mutlak bir şekilde işçiler bir taraftadır ve onlar göçmenlere karşıdır. Göçmenlerde işçileri umursamıyorlar taraftadır demiyorum. Onu dedirtmiş olmayayım bana ama yine de arada bir uçurum var. Bir gerilim var ve hatta bir e, çelişki de var ve bu gerçek bir çelişki. İşte bütün bunlardan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz belki. Marx aslında e, gerçekten bize söyleyecek bir şey kalmadı da denebilir. Çünkü gerçekliğe baktığımızda e, aslında onun e, öngördüğünü tam zıttı da, da denebilir. Ya da şöyle de bakabiliriz. Umarız ki bir gün bu tekrar dönecektir. Şu an kötü bir dönemden geçiyoruz. E, bu iki dava, bu iki fikir, e, bu iki e, komünist şey, bu iki boyutu elinde sonunda e, bir araya gelecektir de diye düşünebiliriz. Ben e, ne kendiliğinden ikisinin yakınlaşacağına inanırım. O açıda Marx'ta eksik olan bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Veya yanıldığı ya da artık bugüne uyum sağlamayan bir boyut olduğunu düşünüyorum. E, ama aynı şekilde en azından belki öznen inatçılıktan dolayı da olabilir bu tabi. Nasıl bir sözcük bulsam? Yani nostalji gereğiyle deleyebiliriz bunun. Gençliğime duyduğum nostaljiden öteli de olsa ben bir yandan e, ne enternasyonelinden vazgeçmek istiyorum? Çünkü enternasyonelizm, komünist düşüncenin e, minor boyutlarından biri değil en temel boyutlarından biridir. Aynı düzeydedir. Ne de tabii ki e, işçilerin, emekçilerin e, kurtulması, özgürleştirmesi ya da geniş anlamda mücadelesinden vazgeçmek istemiyorum. İşte bu nedenle Diyorum ki aslında Komünist Manifesto'nun okumasına yeri birden disensüz, görüş aylıklarını, farklılıkları katmak lazım. Başka manifestolar yazılabilir mi bilmiyorum. Manifesto, şimdi bugün manifesto yazmak aslında program yazmak olur. En azından bu dava için e, bunun e, nasıl bir içeriği şey olacağını bilemiyorum ama başka davalar için belki. Ufak bir şey ekleyebilir miyim söylediğini? Şimdi Doğru. Komünist manifestosunun di disensus e, ekleme fikri, e, bence aslında e, Manifesto kendisiyle aynı düzemde kalan e, bir fikir. Yani onu tartışıp daha karmaşık hale getirmeye yönelik bir fikir. Yani <gülüyor> çok uzağa gitmiyor. Haklısın. Yani acaba... Ee, yani, yani eylemsellik düzeyinde kalsak olmazdı. Şimdi sana bir <gülüyor> sana, sana bir şey anlatayım. Birkaç yıl önce, uzun yıllar önce, Jacques Ranciere'e bir küçük bir kitap ya da deneme yollamıştım. Yazdığım bir denemeydi. Ee, Marksindeki parti kavramı üzerineydi, yanılmıyorsam. Ve bana bir mektup yazmıştı. Dört sayfalık mektup yazmıştı ki hala e, saklıyorum onu. Geçenlerde tesadüfen de olsa çıkarttım okudum ve bu mektup son derece sert bir mektuptu tabii. <gülüyor> Ve e, mektubun e, özünde hatırladığım kadarıyla şöyle diyordu. Yahu günün birinde şu e, korkusunun ya yani şu yaklaşımın dışına çık, çık... Yani illa da politika yapmak için dönemsel olarak hani kutsal demeyelim ama hani bu e, metinleri illa yeniden mi yorumlamak gerekecek siyaset yapmak için. Sanki onları yeniden yorumladıkça sonsuz bir şekilde yeniden yaratmadıkça eninde sonunda e, nihayet e, e, bu anlamlı şeylere yanına ulaşılabilir mi zannediyorsun diyordu. Yani gördüm ki ben hala inat, inat ediyorum. Yani sadece inat etmekle yetinmiyorum ama öyle şimdi senin sorun neydi peki peki bu kavramsal ufku ne yapacağız yani her eylem illa bir gerçeğe denk düşüyor yaklaşmaz çünkü bu şemada mı kalıyoruz yoksa acaba belki de siyasette çuvallayan şema buydu demeyecek miyiz evet soru gündemde peki şimdi jaka sözü vereyim çünkü beyefendinin sorusu sana da yöneliyordu Jack Yok çok kısaca o zaman başka e, sorularda olabilir ama şimdi her şeye rağmen o, Komünist Manifestörü'nün merkezinde yer alan husus benim açımdan aslında devrim e, sözcüğünün e, tekil olarak alınması. Yani şu yani benim kısaca düşündüğüm şu devrimler vardır. Farklı farklı türde devrimler vardı ve <gülüyor> dolayısıyla komünist manifesto'daki an şu, bir karar veriliyor ve deniyor ki aslında sonuçta bir tek şey var o da devrim tek devrim var ve bu tek devrimde e, aslında tamamen e, iş, tarih hareketin taşıdığı bir devrim deniyor. Bu da işte e, manifestoda yer almıyor başka bir metin yer alan bir formül ama diyor ki komünizm bir ideoloji değildir komünizm e, gerçek e, harekettir ve mevcut düzeni yıkacak olan gerçek harekettir. Dedi. Şimdi manifestodaki operasyon bu bence yani sonuçta deniyor ki bir tek şey var bir tarihi süreç var o tarihi sürecin adı da devrimdir. Ve o zaman her şeyde sonuç olarak bu bir özel tarihi özneye bakarak ölçümlenecektir o andan itibari. Şimdi o açıdan baktığım zaman Komünist Manifesto'ya karşı benim tavrım onu devrimlerin tarihin içine oturtmak lazım. 100 yüz katılıyorum diyor Etken Valiber. İngiliz soracağım bilmiyorum durumda? Yok artık. Yani <gülüyor> Şimdi İngilizce sorarsanız Fransızca mı çevireceğiz, Türkçe'ye mi? Evet. Öyle bir sıkıntımız var yani, e, yani. Aynı anda iki dile birden çevire yapamıyoruz. O yeteneğimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Tek bir dile çevirebiliyoruz. Yani ya Türkçe ya Fransızca sorun ona göre. <gülüyor> o zaman çevirmiyorum. Evet. Anlamadım açık You talked about the time in which nothing happens and how this is a problem for Marxist literary critics such as uh, such as Lukasz, who talks about uh, James Joyce's work uh, as a reification. Uh, he relies a lot on description and therefore talking about capitalist değil mi? Türkçe da burada herkes İngilizce bilmiyor. Kusura bakmayın. Burası Amerika değil yani. Kusura bakmayın yani. My, Türkçe, Türkçe I prepared my question in English and I'd rather ask it in English. Uh, so Marxist critics such as uh, Georg Lukács or we have a similar thing with in the case of Jameson, I would say. Uh, Jameson writing about Conrad uh, or Lukács writing about uh, James Joyce in this case. So they they criticized this time in which nothing happens Uh, as you are arguing in, book, uh, in two books, in vector, in this, as well as in the country, as a passive man, or uh, these men, or by that time as, a, as passive men or beings. Uh, I was wondering if it is possible to... Uh, Analyze this time in which nothing happens also as a as a time occupied by the mute verb precisely, by the parole net. So the vacancy of the time, temporality, does that have something to do with the temporality being occupied by the parole net? And are related with this, I'm also wondering are we talking about two different forms of uh, parole net here, or Or silences. The one silence, uh, following your example uh, in the book, uh, the vicar's silence or the priest's silence. The silence in which he divines that the roots of the, the cause of the uh, the cause of the crime is him, and and then there is the silence of the lover, of who is responsible for the crime but doesn't. Uh, who doesn't create a mixed role in it. And that's what I was thinking about it the event. So, uh, judging the, uh, or rather analyzing these two <coughs> different forms of cyber, so the commute work, uh, can you say that one's relation to how one views the time in which nothing happens, from this Marx literary perspective, uh, as a passive time, or is a time that is potent for not necessarily the revolution, but a time potent for dislodging that paramyued from this interval, which it occupies in, in the way I'm looking at it. This lodging, the mute world from, from that uh, empty wake time. And also following from uh, your... Uh, genealogy or etymology in Paraguay, uh, You talk about how mutos, the, the origin of the word mute is also going back to mutos, that is to say myth. Uh, and when we say mute discourse or mute uh, word or mute speech, we are also talking about a lo logos that has mutos in it. Uh, a discourse or a logos, a really kind of reasoning which has not extricated itself from The Presence of şey, biraz kısa olur musun? Çünkü zaten, <gülüyor> zaten, <gülüyor> zaten İngilizce bilmiyor yarısı salonun. Hani bir de o var. Yani. <gülüyor> yani, siz güzel soru soruyorsunuz. Çok hoş bir soru. Lütfen kısa kesin o zaman belki <gülüyor> diyeceğimiz <gülüyor> anlarlar. <gülüyor> Hayır, herkes okumadığınızı da soruyor. Herkes okumayanlar da var. Ama Bakın güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Bakın biz gibi varsayıyoruz. Yani her şeyi <laughs> okay, so my question, in short, in some is, is the vacant time in which, according to the Marxist critique, nothing happens, a time also occupied by the mythic discourse. Mm -hmm. Can we see it that way? And uh, what could you say about these two different forms of new word? the <laughs> head of the peace and of the accomplice and mother of Kiroi, the child of the people. Thank you. Thank okay. okay. you. Ben, e, burada doğrudan bir bağlantı kurmuyorum. Yani diyelim ki e, hiçbir şey olmuyor e, sorunsalıyla e, suskun söz e, sorunsalı arasında doğrudan bağlantı kurmuyorum. Bunu ikincisini e, yaklaşık e, 20 yıl kadar önce geliştirdim ama diyelim ki ben burada her ikisi arasında bir bağlantı kurmuyorum. O zaman benim ilgimi çeken şey şuydu. Bir bakıma buradaki edebi çatışmanın bir biçimiydi. Yani bir yandan bu suskun söz var. Metinler yazılıyor, kitaplar yazılıyor ve onlar herhangi birine hitap ediyor. Ve özellikle de bu bir anda düş kuran Hattan kızı gidiyor İşte ideal aşklara düşündüğü Kur'an kız'a hitap eden e, metinler var. Bir yandan da neslinin üzerine yazılan söz var. Yani suskun sözden söz ederken bu bağlamda bunu e, ele getirmiştim. E, ve bu da belki e, edebi e, gerilim ve düşünmenin yöntemlerinden biriydi ve bunu da e, edebi demokrasi dediğim şey buydu. Şimdi bu suskun söz sessizlik değil. Siz e, bu Barzak'ın Köyü Papazı'daki bir takım sessizliklerden örnekler verdiniz. Ve bunu bu kitabı okuyan çok sayıda e, insan olduğunu zannetiyorum. Onun bu konuya pek girmeyeceğim ama bu sorduğunuz sorular aslında sessizlikler. Suskun sözler değil. İkisi farklı şeyler bunlar. Ve ayrıca da e, buradaki hiçbir şey olmuyor meselesi. Evet e, şimdi benim burada söylemeye çalıştığım şey şuydu. Bu sözde parçalanmış anlamsız e, betimleme zamanında ki bir takım bukaç gibi eleştirmenlerin e, karşılıklıları bu zamanda hiçbir şeyin olmadığı bir zamansal dönem değil bu. Bu dönem zaman e, dilimi e, bir e, alt oluşun sınırında olduğumuz bir dönem yani her an bir şey olabilir o anda, o zaman diliminde. Onun için ben bunu özgürleşme sorunsallarıyla yakınlaştırdım. Yani bir e, işin, e, sosyal koşulların e, normlarını oluşturduğu bir zaman var. Bir de altüst olabilir. Yani her an bu zaman içinde, normalde hiçbir şey olmaması gereken bu zaman içinde işte bir şeyler her an olabilir meselesi var. Ve bu sorunsal bence çok farklı, suskun sözden çok farklı bir sorunsal. Ee, yani mitos sorunundan da çok farklı bir sorumsal yani bütün bu bağlantıları e, e, mütizmle mitos arasında sessizlikle mit arasında e, ki bütün bağlantıları burada geliştirecek zamanımız yok e, bunlar e, Viko'nun teorisi de çok önemliydi romantik dönemde çok önemliydi evet sonuç olarak baktığımız zaman e, sessizlikle mitos <gülüyor> kendisi de biraz <gülüyor> e, <gülüyor> mitik olan bir e, sahnevi bir, bir döneme gönderebilir. Yani şiir orijinal sesinde denemdir ama bütün bunlara çok şey iç içecek <gülüyor> geçiyor, <gülüyor> karışıyor <gülüyor> ve onları e, ele alacak, <gülüyor> işleyecek bir <gülüyor> Zamanımız yok. bu <Yani, gülüyor> e, <su, gülüyor> soruya tam cevap vermek için iki saat ayırmamız gerekirdi. Yani şunu diyebilirim. Evet, mutlaka bu e, suskun sözle ya da suskun e, sözün e, biçimleriyle ilişkili e, çatışmayla bir yandan <gülüyor> e, buradaki betimlemenin anlamı üzerindeki çiştışmadın bir bağ var bir tür bağ var ama burada benim ilgimi çeken şey şu belli bir anda şu düşünebilirim betinleme e, bir anlamda sadece bir tür nesneleri ilişkin suskun bir sözdür bir razı olmalıdır o razı olmadı yani bu betinlemenin kendisi e, aslında e, bir bakıma e, bir e, düzeni parçalayan bir şey de olabilir. Tamam. Mesela Aestesis'te sistemi başka kitabımda e, uzun uzun e, bu e, James Agee'nin metnini uzun uzun betimledim. Çünkü James Edge'i e, e, Arabama'daki köyleri e, analiz etmeye yollanıyor ve onların durumunu anlaştırır hale getirecek bir çerçeve oluşturuyor. Ama esas yaptığı şey her şeyi betimliyor. Her şeyi betimlediği zaman da belli bir biçimde e, bir bakıma aslında e, bu insanların yaşam koşullarını bir bakıma e, görünür kılıyor yani e, sessizliği kırıyor bir anlamda bu konuda yani bir anlamda edebi söz e, bir bakıma e, konuşmayanları da dile getiriyor ama bütünler çok çok geniş çok yani bu konuda cevap vermem için çok fazla muvda çok geniş bir konu bu evet teşekkürler. buyur Kısa kısa yani mümkünse tabii Yani başka arkadaşlar mısınız? Bir tebliğe sınmayacağım ama ee, Sorun Jacques Rancière'e Ransier Yani sanata özgü politika ya da estetiğe özgü politika gibi bir kavram kullanıyor ee, Ben Yani politikayla kurduğu dolayımı Ve ilişkiyi de anlıyorum ama Tam buradan harekette bir soru sormak istiyorum biz şayet e, sanat özgürlüğü, estetiği özgürlüğü politika politikadan bahsedersek e, ve Ransiyerin kendi kuramsal dizgesi içinden e, konuşmaya çabalarsak, yani edebiyat sanat sanatta politika yapar dersek Tipkonun dediği gibi hangi ilkelerden yola çıkacağız sorunsalı üzerinden politikayı düşünmek tam da politikayı bir ilkeler sorunu içerisinde. Kılmaz mı? Yani devrimci politika ki kendisinin zaten aketsiz politika dediği şeyin kendisi. Yani bu soruyu e, kendisi böyle düşünüyor diye sormuyorum. Yani ama biz bir edebi metinin, edebi metin nedir, e, hangi ilkelerden yola çıkar dediğimizde ki kendisi son metninde buna uygunluk ilkesi diyor, hissiyat diyor, duygulanım diyor okudum metni. Ama sonuç itibariyle edebi metin şu edebi metindir, şu ise edebi olmayan metindir dediğimizde İsmet'ini şu ülkelerle hareket ediyor demiş oluruz. Şimdi bunu devrimci politika açısından düşündüğümüzde devrimci politikayı boğan bir anlamıyla tam da içeriklendirmek, onu bir türdeşlik içerisinde düşünmek anlamına gelmez mi? Mesela Etia Maliba bir metninde şeyi söyler. Yani bunu karşı karşıya getirmek açısından söylemiyorum. Mars'ın felsefesinde eylemin kendisi bizatihi sözsüz olandır der. Şimdi devrimci eylemi düşüneceksek de söz kavramı üzerinden. Mesela buradan Ransiye'de bir soru sormak istiyorum. Eylemin kendisi sözsüz olansa edebiyatla eylemi nedir? Bu sefer edebiyatla devrimci politika arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? Sözsüzlük kavramı üzerinden. Teşekkür ederim. Şimdi biraz bunları açmaya çalıştım ama bu iki düşünce suskun sözden yola çıkarak evet gerçekten biliyoruz ki Birçok devrim, birçok hareket aslında tam da ortada dolaşan sözcüklerden yola çıkarak hareket etti. Ve bütün düzen insanları gerçekten de bir takı sözcüklerin insanlar tarafından sahiplenmesinden şikayet ediyordu. Ve ne söylediğini bilmiyorlar diyorlardı. Mesela bu Hobbes döneminde de var. Hobbes mesela İngiliz devrimi... ...sloganlarına karşı kalp olabiliyoruz. Tam da bunu söylüyor. Yani ortada dolaşan böyle sözcükler var. Onun anlamı nedir? Bunların anlamını bilmek lazım. Bir takım insanlar kralı bir tirandır diyorlar ama hayır falan diyorlar. Şimdi etimolojik olarak bu imkansız tabii ki, mantıksal olarak imkansız. Burada ilginç olan şey de zaten e, şurada eylemin olması. Yani e, zalim dediğimizde mesela düzen e, insanı dediğimizde felsefeyde e, anlamların çok kesin bir yeri vardır. Dolayısıyla acaba spesifik olarak nasıl bu anlamı e, oluşturduk? Şimdi bir takım etkiler yaratıyorlar bu anlamlar. Kim ne şekilde anlamlandırıyor bunu kime dönük olarak bu anlamları kullanıyorsunuz? Şimdi Eflat'ın anladığı halde suskun, suskun söz ne gibi bir sözdür? Üretilmiş bir sözdür ve mutlaka sürekli etkileri olmuştur. Sosyal açıdan da baktığımızda birçok devrim aslında bu sözcüklerin etrafında dönüşmüştür. Yani yani etrafta dolaşımda olan sözcüklerin etkisi sonucu oluşmuş devrimlerdir. Hakikaten de e, bir takım formlar vardır, biçimler vardır. Bu e, suskun sözün e, ifade edildiği e, bazen bir takım anlatılması için insanların konuşması gerekmez. Bunu çok hızlı biçimde söylemek gerekirse. E, dolayısıyla e, burada ilginç olan şey şu. Bu soruna baktığımız zaman çıkış noktalarından varacakları noktaya nasıl çıkıyor sözcükler bu bir pedagog konusu aslında çünkü gözetmek gerekiyor belki de bu sözcükleri artık gözetmediğiniz vakit sözcükler ne yapabilir buna bilemezsiniz 1968'de ne olup bittiğine bakıyoruz artık devrim bitti barikat bitti proletarlık bitti gibi ifadeler ortaya çıktı ama bunlar eee siyasi anlamda işaret eden e, sinifian dediğimiz ifadeler e, dolayısıyla bütün bunların hepsi toplam olarak bir şey mi demek e, proleter sınıflardan bahsedilince ne oluyor e, e, uçağımızın ikinci yüzyılında zaten bir vetil yazar var bir soru soruyor o, proleter ne demektir ikinci e, yüzyılda e, proleter yusun, ne anlama geldiğini bilen kimse yok bu çok çok eski bir vokabüler, eski bir kelime hukuk ki bir primitif Roma hukukundan kalma bir ifade olarak algılanıyor ee, neyse mesele çözülüyor üzerinden birkaç yüzyıl geçiyor ve kelime tekrar geri geliyor ee, ve e, insanlar da bunu kullanıyorlar ve e, diyorlar ki evet ama gerçek bir e, proleter kimdir? E, gerçek bir proleter aslında e, proleter sözcüğünü alıp ondan e, e, bir şekilde bir bayrak oluşturur, bunu bir düzen için temsili için kullanır. Dolayısıyla e, sözcüklerin gücüne baktığımız zaman birçok şey değil yaşıyor. Şimdi Marx e, siz manifestoyu komünist manifestoyu yazdığında bu çok olağanüstü bir gücü olan bir şey. Şimdi bakıyoruz aman ne diyoruz? Tabii ki inanlama geldiğini biliyoruz. Vaktiyle inanlama geldiğini biliyoruz. Bugün ise e, kelimeler çok açık. Buradaki yenilik belki şu ya da yenilik eksikliği var bugün. Sorunda bu işte bu düzenle ilgili sözcüklerde işaret eden nedir? nedir? <gülüyor> bazı eski sözcükler gençleştirilmiş gibi sanki ve çok e, nihai bir takım şeylerin, belirleyici bir takım şeylerin olup biteceğini işaret ediyorlar e, manifesto dediğimizde hep böyledir zaten budur e, bugün baktığınızda görüyorsunuz bunu e, mesela e, ayakla gelmekte yaklaşmakta olan ayaklanma diye bir ...takım ifadeler kullanılmıştı. Şimdi dünya e, yok olup gidecek, azıcık bir itecek olsanız anlamına gelir bütün bu ifadeler. Yani e, bu komünist manifesto da öyle bir metindir. E, bu bir düşüşü, e, her an beklenen düşüşe e, bir ivme kazanmaktır e, nitekim. E, <gülüyor> Mesela işte bir peygamberi bekleyen Yüzyıllarca bekleyen kişilerde Bir kelimenin kendisindekiler Bu sözcük Kontrol edilmeyen Bir takım daimi siyasi sonuçlar Olan sözcüktür ee, Arka arkaya alalım mı? 3-4 soruyu arka arkaya. Evet 3-4 soruyu arka arkaya. Kısa kısa alalım <gülüyor> da da şey Var var. arka soru sormak isteyen Önder'den biraz gittik Ben hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ben özellikle Ahmet Soysal'a ve e, Ozilvi'ye teşekkür ediyorum. Çünkü öyle metinler okudunuz, öyle pasajlar okudunuz ki çok e, temel teşkil ediyor bunlar bugün paylaştığımız konularla ilgili olarak. Ben bir şey sormak istiyorum. Belki biraz daha ayakları yere basan bir konuya değinmek istiyorum. Hepimiz de değindik aslında. Bana kalırsa bugün şöyle bir eksiklik var. Dediği gibi e, Çağdaş yazarlar e, Bu siyasi Sesi, felsefi sesi Mevcut e, Edebiyatı pek taşımıyorlar Dolayısıyla felsefe ile Edebiyat arasında bir bağ eksikliği var Ben de kendime şunu soruyorum Acaba bu iki alan e, Birbiriyle yeniden nasıl Bağdaştırılabilir Ve bir üniversite örneğine bağlantılandırılabilir mi bir lisede e, kolejde baktığımız zaman aslında edebi yaratıcılık artık bir egzersiz olmaktan çıktı. Sadece bir takım kavramlara bağlı kalınıyor artık oralarda. E, yani nasıl anlatsam, sanatsal yaratıcılıktan tamamen yoksun, kurgudan yoksun bir eğitim var. Dolayısıyla acaba kurguya yeniden e, geri dönüşü, günlük uygulamalarımızda yeniden geri dönüşü sağlayacak bir yöntem yok mudur? Böylece ve siyasi konseptler, kavramlar, kurgu aracılığıyla bu egzersizleri e, gündemimize taşıyabilir mi? E, tekrar böyle egzersizlerin yap yapılması mümkün olabilir mi bilmiyorum. Açıkça ifade edebilir miyim? Jaka mı sorunuz? Önemli değil. Kim cevap vermek isterse. Şimdi ben çok hızlıca vereyim. Söz. E, ben öyle düşünüyorum. Burada mesele şu <gülüyor> esasında rasyonelite biçimlerini <gülüyor> ayrıştırma <gülüyor> o yüzden kurgudan bahsederken <gülüyor> edebiyat kurgu yaratıyor siyasette, sosyal bilimlerde. Burada <gülüyor> neticede <gülüyor> sözcüklerin etkisinden bahsetmek gerekiyor. Etkinliğinden sözcüklerin bahsetmek gerekiyor. Bu sınırların yarattığı ayrımın da ötesine giderek bundan bahsediyorum. Bu ayırımı yapılması gerektiğinden bahsediyorum. Şimdiye kadar pek iyi yapılamadı. Hangi alanda, hangi disiplinde ne var bilmiyoruz. Ama bugün yine de öyle bir dünyadayız ki tabii ki üniversite kültürü bir disiplini beraberinde getiririz de, hakikaten de e, bir takım yöntemlerin olması gerekiyordu. Her ayrı disiplin alanının kendine ait bir yöntemi olması gerekiyordu. Her güçlü söz e, tamamen e, göz ardı etmese bile bu disiplinler sınırları pek e, e, dikkate almıyor. İşte e, politik söylemlerin, e, edebi metinlerin ele alındığı alanlar belki var ama e, burada bir dünyanın rasyonelitesini, olasılıklarını e, inşa edecek, bunun üzerine konuşacak, duygulanım yaratacak e, bir ortam var mı? Bu üzerinde daha fazla olarak kafa yorulması gereken bir mesele e, okullarda. Çünkü öyle bir dönem vardı ki bu, öğrenciler bu konuda çok egzersiz yaparlardı. E, tamamen kodlanmış yüzyıllarca e, derslerde mesela Latince söylemler de bulunurdu öğren bulunulurdu. Bu bir yaratıcılık biçimiydi. Ee, ve bir bütün sisteminin içinde yer alıyordu. Her şey yerin yerli yerindeydi. O nedenle benim açımdan buradaki temel mesele hakikaten insanın benim uzmanlık alanı içinde olmayan bir Yere konumlandırması, mesela edebiyat dediğiniz vakit zaten bence belli bir mantığın dışına çıkabilmek gerekiyor. Politologların ve politikacıların kullandığı alanın dışına çıkabilmeyi gerektiriyor. Ee, ben de Jacques Rancière'ın söylediğini e, ekleme yapmak istiyorum ki kendisine de katılıyorum bütünüyle. Şimdi kurumlar eskiden bir rol üstleniyorlardı. Hala da çok önemli bir rol üstlenmeyi sürdürüyorlar. Ee, jenlerin, farklı üstlüklerin e, Yapay bir biçimde birbirlerinden ayrılması söz konusu olduğunda onları nasıl algılıyoruz? hatta algılayamıyoruz. Ee, Bas tırılması söz konusu edebi eserlerin, ee, az önce de ifade ettiğim gibi bazı edebi eserler sadece bir takım yorumlarla yan yana gelirlerse var olabiliyorlar. Ee, muhtemelen bu konuya yarın tekrar değineceğim ama şunu da eklemek istiyorum. Ee, belki kendi aramızda bu tartışmayı yapabiliriz benim için tırnak içinde daha az politik olan bir şey yok ama tabi politik dediğimiz zaman siyasi dediğimiz zaman bunda bir tanımlamamız lazım yani daha az siyasi edebi metin diye bir şey yok bana göre ve hatta sosyal daha az sosyal ee, yani belki de ne olup bitiyorsa bitiyor cevap vermeyi bir ararken C.A.C.R.A.S.E.R.'ın formülünden hareketle gene konuşayım bir sözcüklerin bir vücut üstündeki etkisi nedir? Sözcükler bilfil kendileri bizatihi vücut Sözü, zaten evet. kısa kısa evet üç, üst üste üç tane kısa soru almak istiyoruz ee, özellikle bir ayrımcılık yapalım. Yarın gelmeyecek arkadaşlar varsa onların sorularını alabilirsin. Hayır ki diyecek. Siz mi? Bir, diğer arkadaşlar da belirleyelim. Daha başka soru. sormak siz, siz mi sormak istiyorsunuz? Gör, görmezden gelmek diye bir şey yok. Görmedim. Görüyorum. Görüyorum. Öğrenme değil. Başka kimse yok. İkinci kişi siz olun. Üçüncü kişi. hanfendiden başlayalım yani. <gülüyor> tamam. olur. <gülüyor> Peki. Iki, iki soru o zaman. <gülüyor> siz mi varsınız? Tamam. Üçüncü soru siz. Peki. Lütfen sormayın. Evet. İkinci sormayın. <gülüyor> Hayır. <duracağız, duracağım. gülüyor> Şimdi edebiyat ve politika temalı bir konferansta bana göre olmazsa olmaz konu başlıklarından bir tanesi tabii ki oryantalist oryantalist söylen meselesi bugün hala devam etmekte olan ve kolonyalist, postkolonyalist hatta orientalism, yeni Orientalism'in yeni oryantalism adıyla süre gelen bir alan çünkü dünyaya baktığımızda bugün bütün gün söz edilen sosyal sınıfların ıı, dinamikleriyle değil e, hegemonik ülkelerin veya ıı, güçlerin ıı, daha zayıf olanlara hükmettiği bir alanda söz edecek olursak bu çok önemli bir yani göz ardı edilemez biçimde bir gerçekliktir. Dolayısıyla bunun görünmez kılınması bile bir oryantalist tavırdır diye düşünüyorum. Ee, bu konuda özellikle Rancy görüşünü merak ediyorum. <gülüyor> evet ama kusura bakmayın. Acaba ee, sorunuzun son kısmını bir kez daha söyleyebilir misiniz? Tam olarak anlayabilmiş olduğundan emin değilim. Son kısmı bir kez daha sorabilir misiniz acaba? Yani, e, fiili bir gerçeklik olarak baktığımızda Afganistan'dan başlayıp Irak'la devam eden sonra Arapaharları ve nihayet Suriye ile e, özellikle Orta Doğu üzerinde, Müslüman coğrafyası üzerinde ee, bu tahakküm ve hegemonik tavırın edebiyata yani siyaset ve edebiyat ilişkisinden göz ardı edilmesi e, uzun zamandan beri, yani bazı antik dönemden başlatmakla beraber 18. yüzyıldan itibaren bir oryantalist tavrın takımın altında olduğunu onun açık göstergeleridir. Bunu da ilginç ilk ikinci bunu soruyorum. Teşekkür ederim. Diğer soruları da alacak mı? Sorun. Soru Diğer arkadaşımız kimdi? Sizdiniz. Soruda siz. Soru mu? Gerçekten soru da bitti. Evet. biter. Evet. Soruşsun. Soru. <gülüyor> Bugün çevirmenliğim de sınırlı var. Evet. İnsani imkanlar var. <gülüyor> Kısaca sorarsanız, tamam. Ee, çok basit. Sizlere gününüzü Türk bilgisiyle ilgili ee, belirttiğiniz gibi 1950'li yıllarda öbürüne çıkan köy enstitüleri de başta olmak üzere. Ama öncesi e, dev var. Sabahattin diye alabilirsiniz. E, başka Çıklıklar Dürünce'yi alabilirsiniz. Çünkü bir kırsal dünyanın hakim olduğu bir ülke burası. O nedenle evet politik ve e, köy kırsallık üzerinden biçimlenen bir elebiyat var ağırlıklı olarak. Buradan plana çıktı 1950'li yıllarda. İktidarın kırsal e, iktidar üzerinden tesis edilmesi ...Demokrat Parti, Ağzı Çorbalılar, Kasketliler vesaire diye adlandırılır bilirsiniz. Ee, öte yandan da şiirin tam tersi sizin işaret ettiğiniz gibi... ...modernist olmasını nasıl değerlendirirsiniz diye soracağım. Teşekkürler. Hanımefendiden alalım, son kez soruyu. Merhaba, benim sorum da Türk Edebiyatı ile ilgili olacak şöyle ki hani roman romanın köy romanı olarak yani Yaşar Kemal'in romanından bahsettik ve sonra Orhan Pamuk'tan bahsettiniz ama bu aslında yazarların ya da bunu ortaya koyan kişilerin seçimiyle ilgili değil bence çünkü bu bir süreç ve dünya üzerinde romanın üretim süreçlerine baktığımız zaman öncelikle halka anlatan daha sonrasında arayışı yani sanat arayışını, yaratım arayışını ortaya koyan romanlar ortaya çıkıyor. Hani bu şekilde değerlendirmek biraz yanlış değil mi? Ben cevap vereceğim. Etienne, bu la première question, il faut les deux suites Moi, voilà. Moi-même. Bon, je pense qu'il faut être extrêmement. Bence, çok kısa cevap vermek gerekiyor. Şimdi bu oryantalizm meselesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hem e, kitaptan bahsedeceğim tabii, oryantalizm kitabı, bu kategorinin kullanımını dayatan kitap. Bir de e, bugün oryantalizm dediğimiz olgu nerede duruyor? Şimdi doğrudan e, yazarına e, atıp da bulunayım. Onu tanıma onuruna eriştim bir parça e, orientalizm kitabının yazarını ve e, Jacques Rancière e, bir takım sözler sarf etti. Ah e, <gülüyor> oh, bak e, kitabı e, Edward Said'in e, orientalizm'in yazarının çok ciddi referans aldığı bir kitaptır. Şimdi bu Edward Said'in orientalizm kitabı aslında çok e, karakteristiktir e, zaman zaman karşımıza çıka gelen bir durumu e, transfer eder yani aslında e, içeriği olduğu gibi e, e, reddedilmiştir işte e, analizleri metinlerin e, okunması vesaire ama buna rağmen şimdi Foucault'un bazı mitnleri içinden şey söyleyebilirim. Bütün bunlara rağmen sorduğu soru şudur. Hakikaten e, şüphe götürmeyen bir soruyu gündeme getirmektedir. Burada aşikar olan şey şu. Sanki hiçbir oryantalizm meselesi yokmuş gibi davranamayız. Ee, diğer taraftan da e, tabii içerlenmesi e, içerlenebilecek birçok başka konu olabilir. Ama burada e, ilginç olan şey şu, şimdi Edward Said'in daha sonraki yayınlarını okuyacak olursanız ön yazılar var, e, yeniden yayınlandığı sırada orientalizm ile ilgili metinleri, e, bu Reflections on Exile, sürgünde e, düşünceler e, adlı kitabında. Ee, bakacak olursanız Edward Said hemen daha erken safhalarda kendini bir tuzağa düşmüş gibi hissetti ee, neden? Çünkü e, getirmiş olduğu eleştiri bir kere daha şunu tekrarlayayım Batı'nın e, sömürgeci e, geniş anlamda e, sömürgeci Batı'nın bakış açısını e, Orta Doğu ülkelerine bakış açısını yansıtıyordu zaten daha baştan doğu fikri öne sürülüyordu batı ve doğu ayrımı yapılırken ve bu eleştiri birçok yerde kullanıldı özel olarak da İslami köktencilikte kullanıldı ve bu batının artık ee, doğu ile ilgili sadece tek bir bakış açısına sahip olabileceği aksine baktığımızda e, tersi de son derece karmaşık hale geldiğini görüyoruz ve burada bir kez daha söylüyorum şu çok Temel şu soruyu sormak lazım mesela nasıl oluyor da İslam uzmanları, Suriye, Irak tarihi uzmanları, Fransız üniversitesinde, Amerika üniversitesinde bundan bu uzmanlar nasıl oluyor da bugün durumu, bu olayın, bu ne tür kategoriler kullanırlar, ne tür bir girişim ortaya koyarlar, ne tür ee, öngörüleri eee ortaya koyuyorlar. Aralarında anlaşmazsa mesela Jikepel var. Eee eski bölense Olivier Roa başka bir zıt e, noktada evet. işte evet. sorumluluk üstlenmiyorlar vesaire. Yani dolayısıyla nereden yaklaşıyorlar ona bakmak lazım ve şu soruyu sormak da yarar var. Oryantalizm bunların e, algılarını ve betimlemelerini e, ne şekilde bilgilendiriyor? Yani Akdeniz Havzası'nın diyelim. Çünkü hepimiz Akdeniz ne? Havzası'nın parçasıydı. Ama şunu da bilmek lazım. Yemen de mesela e, bir yani ya da Yemen, Yemenli olarak belki yeri bilmiyorum ama bir internet sitesi var. Çok kolay bulabilirsiniz. E, Fransız İslamologları e, Gözlem Merkezi adında bir internet sitesi. Son derece akıllı kişilerin e, yürüttüğü bir internet sitesi e, selefi akıma ait son derece akıllı <gülüyor> kişiler yürütüyor bu internet sitesini e, ve son olarak gene uzatıyorum ama bana öyle geliyor ki edebiyata dönmek için söylüyorum bunu e, oryantalizmin e, kalkış noktasında e, din tarihçileri Ronan gibi arkeologlar yoktu aslında bir edebiyat vardı bir e, doğunun temsili vardı işte çöl doğusu, yabancı doğu gizemli doğu bu, 18. ve 19. yüzyılın Avrupa Edebiyatı'nın ürettiği bir doğu vardı ve daha sonra bu iş bilime e, aksetti, siyasete aksetti ve daha sonra da belki bunun edebiyatta da tekrar etkileri oldu ama şuna asla inanmıyorum ki ee, sanırım e, mesela çok hayran olduğum romancılar var Orhan Pamuk meselerde başkaları ee, onların e, bu oryantizmin dışında olduklarını zannetmiyorum yani aslında e, hangi e, kodlara göre olayların e, halkların ya da söylemlerin e, temsil edildiği e, ve kurguya yansıtıldı. Nerede durduğunuza göre olmuyor artık. Ben de çok kısa bir soruyu... Birden cevap vermeye çalışacağım. Tabii bunlar yani bit, bit, bitmez, tükenmez konular. Tabi burada konuklarımızda daha çok söz vermemiz en en doğrusu oluyor Türk toplantılarda Biz çünkü bu tür Türk konuları zaten hep burada sürekli de tartışıyoruz. Şimdi ilk önce sizin sorunuza gelmek istiyorum. Aslında Türkiye'de bir yatağın 20 yüzyıla bakılırsa iki çok genel çizgi var diyebiliriz. Çok Bunları incelemek aslında ilginç. Çünkü biri böyle içselliğin çizgisi, içsel içsel dünya, öznenin içsel dünyası. Ee, bu e, bu yoldaki e, modern edebiyat e, 20. yüzyılda bence iki tane isimle çok öne çıkmış 122 yarısında biraz daha sonrasında Peyami Safa ve Ahmet Hamdi bu ikisi Yamisafa'nın yani, çok çok inanılmaz yani modernist romanları var aslında ama aynı zamanda da sadece birisiydi biliyorsunuz sadece hani Ahmet Hamdi için o tanım tam uymuyor ama daha geleneksel likle de bağlantılı olan Osmanlı sanatıyla Osmanlı kültürüyle bağlantılı ama modern edebiyat yazar, Prusstan etkilenmiş bir çok büyük bir yazar Ahmet Hamdi Tanpınar. Bunun yanı sıra özellikle işte 2. Dünya Savaşı sonra ama daha önceki bazı örnekleri var tabii. yani Fadi Rıfkı'ları falan da alabiliriz başlayan daha böyle toplum toplumla ilgili bakış açıları sunan yazarlar içinden işte siz Sabahattin bahsettiniz. Ben Fakir Baykurt, Yaşar Kemal burada çok amblematik bir şeydir. Sadece 70'lerde bu iki taneden arasında aşağı yukarı tabii konuş genel bir kesişme oluyor. Bu kesişmenin mesela bana kalırsa isimlerinden biri Oğuz Atay. Mesela bu kesişmenin önemli bir ismidir. Daha sonra Adalet Ağoğlu'nu da buna ben dahil ediyorum. Vüsat Obener'i dahil ediyorum. Tabi çok sayılabilir. Burada Vüsat Obener derken bir, bir yönüne tabii romanı var onun biliyorsunuz. Ünlü bu Buzul Çağı'nın virüsü. Ama öykücü, Türk öykücülüğü. Türk öykücülüğü de dünya, dünyada belki Türk şiiri gibi aslında bana kalırsa çok önde. Yani ilk beş içinde falan yani belki hani böyle konuşursak hani basitleştirerek müthiş bir öykücülük. Burada bizim öykücülüğümüz şiir, e, içsellik, ister içsel, evet, düz yazı, e, toplumculuk hepsini birleştiren aslında bir öykücülük. Dünyada eşi olmayan tabii bir yazar var Said Faik. Evet. O yani Said Faik bayağı yani, hiç, hiç, eşi olmayan çok büyük usta bir yazar. Hüsat Bener tabi bunun bir bir kademe daha, daha modern moderni diyebiliriz. Bu kesişme noktası çok ilginç çünkü bugünkü edebiyat bu kesişme kesişmeden aslında kesişmede var oluyor. Artık tandanslar o kadar eskisi gibi ayrılmış değil. Ee, ama acaba o Yusuf Atılgan da kesişmede ben alıyorum aslında. Yusuf Atılgan'ın büyük, işte senin varoluşçu dedin tandans aslında. Ama e, burada herkesi tek tek değerlendirmek lazım ama kısaca bunu söyleyebilirim. Bu arada bizim şiir de e, tabii ki modern şiir bana kalsa Ahmet Haşim Yahya Kemal ile başlıyor. Yüzyıl yani başında var aslında. Gelişiyor. Onda da toplumcu bir yöne gidiyor. İşte Nazım Hikmet'le ama yine modern bir şiir. Ama toplumcu olmayan daha içsel bir yönünde bir şekilde bir şekilde Patlaması ikinci yenidir ama ikinci yeni de bu bahsettiğim kesişmeler yine, yine var tabi cemal Suriye'da eechanda hem sellik demin okuduğumuz şiirde belliydi hem de tarih ve e, güncel tarihte e, kurulmuş e, biçimsel yeniliklerle ifade edilmiş bağlantı var bunu da söyleyebiliriz çok kısa gidiyorum <gülüyor> İkinci soruya buradan hemen atlıyorum. İkinci soruda da gerçekten hani belki, belki cevap vermedim bir ölçüde. Tarihsel dönemler burada önemli. Şimdi Yaşar Kemal'in dönemi belli bir dönem. O zaman Türkiye nüfusunda köy oranı hani çok daha fazla etkide sonra kentleşme başlıyor biliyorsunuz. E sonra da tabii artık köy tarzı Köy köyle epopeyi, köyle işte demin mitolojiden bahsetti, çağdaş mitolojiler şeklinde epopeyi hak arayışını, ezilen insanların baş kaldırsında hak arayışını dile getiren bir edebiyat artık azaldı, yok çünkü o, o tür bir yapı yok aslında, köy köy ağırlıklı yapıyor. Başka türlü şeyler var ama bu şey de demekte de değil. Artık isyancı bir edebiyat bitti, siyasi edebiyat bitti. Hayır, siyasi edebiyatta biçim değiştiriyor, biçim değiştirerek var oluyor. Tabi bunun yanı sıra e, tam bu iki iki türede böyle tam tam giremeyen, yani işte sınıflandırılması zor, işte postmodellerinden bir edebiyat var. ona hiç girmek istemiyorum burada, o da var ama hani yani çok kısa. Kusura bakmayın ya. Hepinize teşekkür ediyoruz. Konuklarımızı bir alkışlayalım lütfen. <gülüyor> ee, yarın Tantrop'ta yine buluşuyoruz. Ee, servis kullanacak arkadaşlar saat 8'i 20 geçeği gibi e, Kadıköy ve Beşikler servislerini kullanabilirsiniz. İyi akşamlar. Şu şey. yazı